bu safa yapılması tersu şey ne? yapmamak <fark> v: o, v: yalnız bu bir Ali Aleyhissatü aleyh vesselam sellem tevessüm bihu namaz esnasındayken birisi mescide girdi o an için Ali Aleyhissatü vesseleme selam verdi tabii Ali Aleyhissatü aleyh vesseleme sevgisinden olan olduğundan dolayı selam verdi Ali Aleyhissatü vesselam bu şekilde yaptı yani o şekilde selamı verdi namaz esnasında Eğer verdiyse sana yani asıl itibarıyla o giren kişi namaz kılanına, ezan okuyana tamam mı? Eee veyahut Kur'an okuyana selam vermemesidir. Asıl budur. Ama verdiyse de selamın reddi vacip olduğu için o zaman vermek lazım. Selam, sonra, o olmaz. O an mı olur lazım? Yani sen mesela eğer sen heh, O da olur. Eğer o an için elini selam niyetiyle selam bittikten sonra namaz bittikten sonra ona selam verir. Ve bir de bu el işareti biliyorsunuz selamda. El işareti yakın kişinin işitebileceği şekilde elle selam vermek caiz değildir çünkü. Biliyorsunuz Yahudilerin selamı iki parmakla. Yahudi e, Yahudilerin Hristiyanların selamı böyle açık elle. Ancak çok uzaktaysa, kişi işitmiyorsa o zaman ona işaret göstererek bununla beraber Esselamu Aleykum demesi şarttır. Karşıdaki şahıs da aynısı aynısını anladığı için diyecek ki O Aleykum Esselam. Yalnız sadece elli kaldırmak doğru değildir. Burada biz Suudi Arabistan'da görüyoruz özel namazlarda mesela bazı şahıslar imama kalktığı zaman böyle yapıyor. İmam da kalktığı zaman böyle yapıyor çok kötü. Yani böyle bir tevhidin kalasında böyle şey olması çok abestir gerçekten. Selam dilerim mesela. He evet can. Doğru. Yani e, duymuyorsa elle onun tamamlıyorsunuz. Evet. selam. İnsana çok tamamlıyor. kötü. Kimisi de sadece selam. Ya, ya, ben... diyor sence? O... Selam. Bazı ayyam selam. Yok gayrimuslimse... selam verilmez ama gayrim gayrimüslim size selam verdiyse yani sahih görüşe göre Pa naj, kumiselem, de mektebir bi se joktru. ki pa naj, kumiselem, urahmatullahi, urahraketum. Amma, kristjan narak, ki je filera, sela, vera, megdajiz, dajilir, unnar sela, vera, sela, unnar. In bim ufemir, rahima, ula, yani, bim bim bim bim Inelhamdelillahi nehmaduhu, vena sta'inuhu, vena stagfiruhu, vena'udu billahi min širuri anfusina, vena seyyati amalina. Men yehdihi illahu, fe la muzilla lehu, ve men yudil fe la hadiya lehu, ve ašhedu en الله ilaha illallah, ve ašhedu Evet. Kur'an ve sahih sünnetin ışığında, ışığında olmak üzere, Bugün de konusunu işleyeceğiz inşallah. Biliyorsunuz guslün birçok çeşidi vardır. Örneğin e, Cenabet'le ilgili gusül kadınlarla ilgili de hayız ve nifas guslü bir de bayram günlerinde, kurban bayramında ve Ramazan'da olan gusül bir de Cuma gününde olan gusül bir de ihramda ve Mekke'ye ihramlı olarak Mekke'ye girecek olan kişi Mekke'ye girdiği zamanda orada da var. Bu gusüller esnasında arasında vacip olduğu gibi sünnet ve olan gusüller de vardır. Bunların anlatmaya çalışacağız. diyor ki madam bil mâ. Gusül ey kişi vücudunu baştan tırnağa kadar hepsini kapsayarak yıkanması demektir. Ve burada bu vücudun yıkanmasında bazı alimler demişler ki elle ovalamak vaciptir. Bazı alimler demişler ki elle ovalamak vacip değildir. Tamam mı? Mustahaptır demişler. Ve en doğrusu Vallahu bütün vücudun ıslatmasıyla veyahut da vücud bütün su bütün vücudu kapsarsa o zaman elle ovalamak vacip değildir. Şayet kişi kullu bir kişi ise Arapça şarani diyorlar. Böyle aşırı kullar kullu olan insanlar örneğin sakal gibi kolları karnı veyahut da sırtı, omuzlar falan böyle bir kılasa